Merhabalar. Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Bu hafta su hakkında su kirliliğinden biraz bahsedeceğiz ve spesifik bir su kirliliğinden arsenikli sulardan bahsedeceğiz. Ee, geçtiğimiz haftalarda arsenikli suyla ilgili birkaç çeşitli, tane haber evet, çıktı. Dünyadan ve Türkiye'den e, haberler vardı gündemde. Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Arsenik yerkürede zaten doğal olarak bulunan bir varlık, bir madde. Ama yeraltı suyuna karışması ve eğer buna e, uzun süre maruz kalırsa o durumda da büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Şimdi evet. sadece doğal yöntemlerden bulunmuyor. Aynı zamanda bunu arttırıcı insani faaliyetler evet. de var ve bunun sayısı hiç de az değil. Hı hı. Ee, arsenik içeren endüstriyel üretimler arasında ahşap, kereste koruma işlemleri, kozmetikler, boya işle işletmeleri, ilaç sanayi, herbisit sanayi, yarı iletken madde üretimi, dericilik, cam üretimi, tıbbi kullanımlar... ...kağıt ve kağıt hamuru üretimi... ...çimento işlemleri daha devam ediyor. Ayrıca bakır... Bir derin nefes al. Evet, bir derin nefes alalım. Ee, bakır, nikel, altın madenciliği... ...ve cevher tasfiye etme... ...işlemlerinde... E, ...ortaya çıkıyor. Zirai kullanımlarda... ...fosil yakıtların kullanımında... E, ...düzenli depolama... ...sazası, sızıntı sularına... ...karışması da arseniği... ...insani faaliyetlerden arttıran... ...etkenler arasında sayılıyor. Evet, Demek ki insani faaliyetlerin rolü de oldukça e, yüksek. Arsenik evet, haberleri kirleri... bu doğrultuda Evet, o şekilde bakmak gerekiyor. evet Bu sağlık sorunları arasında mesela cilt hastalıkları var, akciğer, idrar torbası, cilt ve böbrek, böbrek kanseri gibi çeşitli hastalıklar da var. Şimdi geçen haftalardaki e, en önemli haberlerden bir tanesi Çin'deki e, durumdu. E, Çin'de yapılan bir araştırmaya göre 20 milyona yakın kişinin arsenikli su kullanmış olabileceği e, haberi bomba gibi düştü gündeme. Şimdi bunu hesaplarken İsviçreli ve Çinli araştırmacılar jeolojik haritaları analiz ederek yola çıkmışlar çünkü hani Çin'deki her bir kuyudan alınan su örneklerini analiz etmeyi beklerseniz bu yıllar süreceği evet, çünkü, çünkü Çin'de 10 milyondan evet, fazla milyonlarca taze su kuyusu bulunmakta her evet. bir kuyunun analizi senin de söylediğin gibi yıllara. Hı -hı. ...yayılan bir e, süreç. Evet, elektronik haritalardan faydalanmışlar. Coğrafi verilerde büyük artış oldu e, diyor Dr. Annette Johnson. Yine e, ellerindeki iklim bilgileri, toprak kullanım bilgisi... ...rakım ve nehre uzaklık gibi bilgileri bir araya getirerek... ...bu bilgilerden yola çıkarak... ...ülkedeki taşların tür ve yaşlarına bakan e, bakmışlar... ...ve arseneğin en yoğun bulunabileceği yerleri Çin'de tespit etmişler. Hatta ve, daha evet. öncesinde e, böyle bir risk... Olmayan bölgelerin de aslında riskli bölge ha, olduğu evet, ortaya çıkmış bu orta yöntem değişmiş. sayesinde. Evet ve e, şey diyorlar hani önemli olan şu noktada diyorlar bu tespitten sonra o bölgelere gidip önce en fazla tehlike arz ettiği düşünülen yerlerden örnekler alınması... Ve ee daha sonra da işte bu büyük ihtimalle zehirli su kuyu su sayısı bundan çok daha yüksek çıkacaktır diyor. Daha sonra da diğer bölgelerde arsenik taraması yapılması gerekir diyor. Böylece hani durumun tespiti daha da netleşmiş olacak. Tabii bu Aslında arseniği tespit etme konusunda bir hı. ileri yöntem bulduklarını ve bu yöntemi diğer ülkelere de ee öneriyorlar. Evet. çünkü. Dünyada yani çok çok ülkede böyle bir sorunlar yerde. var mesela işte Bangladeş, Bangladeş'te 125 milyon insan yaşıyor yaklaşık olarak bunun 35 ile 77 milyon arasındası zehirli su kullanma tehlikesiyle karşı karşıyaymış onun dışında Hindistan'da Şili'de Yunanistan'da İngiltere'de Nepal'de Arjantin'de Tayvan'da daha pek çok ülkede böyle bir hani arsenik kirlenmesi sorunu var. Evet, Birleşmiş Milletler e, Kalkınma Programı tarafından hazırlanan bir rapor var. İnsani Gelişme Raporu 2006 e, hı hı. kıtlığın eşiğinde güç yoksulluk ve küresel su krizi başlığını taşıyor rapor. Bu raporun içerisinde de Türkiye arsenik kirlenmesi olası bulunan ülkeler arasında sayılmış. Maalesef yine <gülüyor> kötü evet, bir bu haber. Bu sayılmayı e, içeren bir Türkiye haberiyle devam hı. edelim. Evet. Nevşehir'de e, böyle bir haber geldi 5 Eylül ha, e, tarihli bir haber. Nevşehir'in köylerinde sınır değerlerinin 50 katını aşan arsenikli sular varmış. Şimdi sınır değeri derken neden bahsediyoruz onu da çok e, kısaca açıklayalım. İçme suyunda arsenik bulunma sınır değeri yani maksimum değeri Dünya Sağlık Örgütü standartları gereği 1993 yılında litrede 10 mikrograma indirilmiş. Daha önceden 50 mikrogrammış. 50. Şimdi 10 mikrograma. Ve Avrupa Birliği ise bu oranı sıfır mertebesine indirmeye çalışıyor. Nitekim Türkiye'de zaten bu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bu değeri 12 sene sonra 2005 yılında sonra kabul etti. etti. Evet. Ama uygulamaya hemen sokmadı. Onu da birazdan ifade evet. ederiz. Evet. Şimdi Nevşehir'e dönelim biz. Tekrar evet. E, Nevşehir'de 2008 ile 2009 yılları arasında araştırmalar yapılıyor e, Bunu yapan araştırmacının adı da zaten doktor Eşref Atabey kendisi jeoloji Geoloji, yüksek, yüksek mühendisi, mühendisi. E, Atabey bu çalışmada aynı zamanda Nevşehir valiliğinden aldığı tahlilleri de kullanmış Ve diyor ki köylerin çoğu arsenikli köylülerin çoğu arsenikli su içmeye devam ediyor diyor e, 50 katını aşan arsenikli sular var diyor ve pek çok hastalığa neden oluyor diyor. Bu hastalıkları da hatta yazdığı kitabında şey Bir bölüm fotoğraflarla ayırmış. falan belgelemiş yani gerçekten de. Ve şey diyor hani bu tehlike diyor en kötü tarafı diyor. İşin en kötü tarafı bu tehlike bilimsel verilerle tespit edilmesine rağmen önlem alınmada son derece yetersiz kaldık. Evet, yani tehlikeyi bile bile. konusunda bile... iki yerde yapıldığını ifade hmm. ediyor ama bunların ne kadar iş olduğu çalışıp çalışmadığı konusunda hmm. bir bilgisinin olmadığını evet. e, kendisi beyan etmiş. Hı -hı. Şimdi e, o kitap içerisinde yapılan araştırmaların sonuçlarını paylaşmış. Evet. E, buna göre e, içme sularındaki arsenik konsantrasyonunun bir listesini vermiş. Kısaca birkaç yani, tanesini biz sizinden paylaşalım. E, Nevşehir, Basan Sarnıç Köyü, Çiftlik Köyü Hı -hı. de e, işte 125.5 yani litrede ee, bir litrede 125.5 mikrogram tespit hı, gram, edilmiş arsenik var arsinyk evet. ee, Kozaklı Kara Hasanlı köyünde 500 500'den de fazla hatta daha evet fazla daha oluyor. fazla hı hı. ibaresinden konulmuş hı hı. Ee, yine Gülşehir Gülpınar köyü Dadada köyünde 146.8 olarak tespit edilmiş hı hı. şimdi az önce Akın sen de söyledin ee, aslında e, üst limit yani Bunlar tehlike maksimum, evet. sınırı diye ...Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği miktar litrede 10 mikrogram. Hı -hı. Az önce saydığımız rakamlar ise bunun katbekat kat kat kat üstünde. üstünde. Bu doğrultuda e, şu sorulmuş e, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Osman Karababaya... E, ...bu sonuçları nasıl yorumlarsınız Hı -hı. diye e, Hı -hı. o da e, bir tabloyla karşılık vermiş... Yanıt olarak bu tabloda aslında arsenik miktarı ile kansere yakalanma oranı arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo. Evet. Ee, i̇şte Dünya Sağlık Örgütü'nün 93 yılında kabul ettiği üst limit e, olan 10 mikrogramlık Mikrogram. e, seviyedeki bir suyu günde 2 litre içen birisi kansere yakalanma oranı e, 1 bölü 500. Evet. Yani 500 kişi de 1 diye Hı -hı. E, söyleyebiliriz. Evet. Az önceki okuduğumuz rakamlardan e, bakacak olursak Kozaklı Karahasanlı Hasanlı deki miktar 500'dü. Hı -hı. Yani 500'den fazlaydı 500'den fazlaydı. Ee, 10 kişiden. Yani Birinin. burada evet her 10 kişiden birisi kanser olacak demektir. Evet. Ki bir de şöyle bir şey var yani onu da şey yapmamız lazım. Bu sadece arseniğe maruz kalan birisindeki kanser olma riskini söylüyor. Bir başka de başka etkenlerde, başka etkenlerde işin içine katıldığında bu oran çok daha yüksek çıkabilir. Hatta şey demiş e, Ata bunun adı cinayettir. Evet. Demiş. Bir de bu Nevşehir'le ilgili bir şey daha söyleyelim. Hı -hı. Ee, aynı zamanda bu yörede eee Senürlü altın madeni Üretimi evet. içinde e, bir çaba var. Evet, evet bir böyle bir tehlike altında. Evet hı hı. E, ki bilim insanları e, en vahşi yöntem olarak ifade ediyorlar. Sianürle altın arama işlemini çünkü burada da yine e, bir sürü etkisi var ama suyu asıl olarak kullanacaksınız altını temizleme e, sırasında. Hani bu suyun nereden temin edileceği, Hı -hı. kirlenen su miktarı nereye gidecek, nereye ne gidecek falan. Evet. Ee, yani Kış daha da karmaşık bir hal alacak. Evet e, ve arsenik miktarını da bir işlem. Sonuçta böyle bir tehdit altında zaten arsenikten e, zehirlenen insanlara bir de evet. bunu bir de bu reva eklenecek yani. Evet durumdalar. Evet şimdi bir şarkıyla ara veriyoruz. The Head and the Heart'tan dinliyoruz. Rivers and Roads.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 So if you don't know what to make of this Su hakkında devam ediyoruz. Arsenikli sulardan bahsetmeye son olarak Nevşehir'den bahsediyorduk. Şimdi yine Mart ayında, bir Mart haber ayında vardı. aynı sene içerisinde Mart ayında Kütahya'da arsenikli su iddiası ortaya çıktı. Ondan birazcık bahsedelim. Burada yaklaşık 80 haneli köydeki sularda yapılan son tahlillerde içme suyu olarak kullanılan şebeke suyundaki arsenik oranı litrede 65.5 mikrogram olarak bulunmuş. Ee, yine köy içinde Koca Pınar suyunda 977 e, mikrogram olarak bulunmuş e, arsenik oranı bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani Dünya bu ne demek? Sa sa sağlık örgütü standartının Maksimum belirlenen seviyenin yüz Neredeyse 100 katı. katı. Bu ne anlama geliyor? Az önce de bahsetmiştik zaten. Kanser bu suyu için. kullanan, içen beş kişiden biri kanser olacak. Sadece arsenik yüzden bir de diğer etkenler Etkenleri. ortaya çıkarsa onlar daha da hani bu şeyi yükseltecek. Şimdi evet. e, aslında köy içerisinde e, farklı yerlerden alınan sularda çok yüksek miktarlarda çıkmış. Hı hı. Hiç normal hı. seviyede çıkan yok. Bunun üzerine çevre mühendisleri odası... Bir evet. e, şeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bilgi edinme hakkı çerçevesinde bir başvuruda bulunuyor. Bir dilekçe yazıyor. Evet. 2 Nisan 2013 tarihinde. Bu dilekçede e, kimi sorular sormuş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Kirliliğin Hı. nedeni nedir? Bu kirliliğe karşı herhangi bir önlem alınmış mıdır? Kirliliğe karşı önlem alınmış ise uygulanan herhangi bir idari yaptırım kararı var mıdır? Ve kirliliğinin önlenmesi için yapılması düşünülen çalışmalar nelerdir diye. Hı hı. Şimdi e, bunun e, karşılığında 16 Mayıs 2013 tarihinde Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir yanıt verilmiş. Hani buna yanıt diyoruz ama bir A4'ü dolduran ve içeriği aslında e, boş şey söylemeyen, olan bir, bir şey. Cevap, evet. evet bunda demiş ki Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Evet, e, bu bölge bor madenleri açısından zengindir. Maalesef bu durum arsenik miktarını arttırmaktadır. Hmm. Evet. İl müdürlüğümüz yani? evet, il müdürlüğümüz e, içerisinde olan eti maden işletmeleri'nin bor işletmelerinin arseniye herhangi bir etkisi yoktur artımlına. E, biz 2011 yılında belli noktalardan ben özetlemeye çalışıyorum. <gülüyor> e, belli noktalardan e, su analizleri aldık, işte akredite olan bir yerde de analizlerini yaptırdık. Ama sonuçlarını paylaşmıyor. Bu analizleri biz e, bakanlığa, çevre bakanlığına gönderdik. E, onun dışında en sonunda da şöyle bir şey söylüyor. Söz konusu olayla ilgili müdürlüğümüze herhangi bir bilgi, şikayet iletilmemiş olup İçme sularının kontrolü, denetimi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar il halk sağlığı müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bilgilerinize arz olunur. Yani bizi ilgilendirmez diyor. Topu başkasına atmış. Zaten söylediği bir şey de yok. Cevap evet, evet. gibi bir cevap değil. Yani 2011 değil. yılında şimdi bu okuduğumuz haber 2012 şey 2013 yılına 13, ait. 2011 Hı. yılında biz yaptık bu Hı. su örnekleri aldık diyor. Ha bir de şeyi söylüyor. E, bu bilgilendirme notuna 6 sayfalık e, Uluslararası Tıbbi Jeoloji Birliği'nin Nazmi Oruç'un raporunu etkiliyor. Evet bu arseniklerle ilgili bilimsel bir Genel rapor bir rapor zaten. Rapor. Evet. Yani. Ama Genel yani şey. bu e, son Hı -hı. 2013 yılında neden arsenikli su oluştuğuna ilişkin bir yanıt vermiyor. Evet. Zaten şimdi e, baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hani 2005'te Türkiye e, 10 mikrogramı kabul etti. En yüksek değer olarak kabul etti. Ancak dedik yani e, belediyelerin bu sürece adapte olabilmeleri için yani altyapısını yeni alt yenilemesi lazım. işte e, arıtma tesislerini falan inşa etmesi için zamana ihtiyacı olur. O yüzden 2008'e kadar belediyelere bir süre veriyoruz. E, 10 mikrograma kadar indirecekler seviyelerini diyor. Ancak bırakın bu küçük belediyeleri Ankara Belediyesi'nde bile mesela bir e, olay olmuştu 2008 yıllarında e, dönemin ve şimdinin de belediye başkanı Melih Gökçek 15 gün boyunca ...kızıl ırmak suyundan hani Ankara'nın şebeke suyuna su aktarmıştı ve bu kimseye suda... haber arsenik, vermeden kimseye yapmıştı ve daha vermeye. sonra şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Aha. Hani haber verseydik öncesinde sivil toplum kuruluşları çok tantana yapardı. Yani gara koparan yok şimdi diyor. Ha. 15 gün içtiniz <gülüyor> ee, ne ishal oldunuz ne bir şey oldunuz. Yani gara koparan da yok demiş. Yok dedi <gülüyor> evet. ee, ama arsenik yıllar içerisinde birikim... Sonrasında ortaya çıkan e, sağlık sorunlarını Aha. az önce hani uzun uzun anlatmaya yani çalıştık. Bir anda 15 çalıştı. günde bir şey olacağını bekliyor herhalde. evet, evet. Gerçekten de öyle hani bir, bir şey olmadı yani bir e, değişim olmadı o günlerden bu yana. Ankara'da bile bunlar oluyorsa küçük e, şehir belediyelerinde e, çok daha ciddi problemler var demektir. Tabii. Evet. Çünkü şunu anlattılar o dönemde de işte az önce söylediğin gibi 2005'te biz kabul ettik. 2008'in Mart ayından itibaren buna müsamaha göstermeyeceğiz. Hı hı. Uygulamayan yani gerekli tedbirleri almayan belediyelere cezai yaptırımlar uygulayacağız dediler. Hı hı. Ee, bu Ankara-İzmir e, su tartışmasının sırasında bir basın açıklaması yaptılar. Hı hı. Sağlık Bakanı Recep Aktağ, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Veyseler Soy. Hı hı. Evet 3'ü evet. birlikte. birlikte bir basın açıklaması yaptı ve şey dedi sağlık bakanı söylüyor bunu 12 ilde sorun vardı şimdi sadece İzmir'de sorun var demiş ama tam bundan bir ay sonra bu açıklamalardan bir ay sonra birden fazla e, hani, yerde evet, olduğu 5 ilde arsenik alarmı e, ortaya çıkıyor bunlar da işte Nevşehir Aksaray Nide Van ve Kars evet Nevşehir'de hala var bakın evet. tarih 2013 <gülüyor> evet. olmuş 2008'den 2013'e hala var yani bir şey değişmiş değil şimdi e, bunlara biraz bakabiliriz bunun dışında hani bir de şey e, ekler var bu yani var. bakının evet. söylediğinin dışında da ekler var Hı -hı. E, somada var manisa, manisa somada Soma e, yine 2008 yılında Şarkışla'da da var evet e, çanakkale ...2009 yılında çok vahim verileri var Çanakkale'nin... Evet. Ee, ...ve bu veriler çıktığında... ...hemen içme sularının üstüne yazılar yazılıyor... ...işte kullanmaması gerektiği noktasında uyarılarda bulunuyor ama Hı -hı. Çanakkale'de çıkan oranlara bakacak olursak 878 mikrogram evet. mikrogram gerçekten çok büyük bir kirlilik yaşanıyor yani gerçekten öyle Bir de şey şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim bu sivasın şarkışla ilçesinde belediye şöyle demiş. İçme suyunda arsenik olduğu tespit edilmiştir. Bu suyu kullanmayın e Peki ne yapacak vatandaş? yani evet. hangi suyu kullanacak? Ortada şebekeden gelen temiz su yok. Bu ne demek? Yani gidin şişelerde, damacana damacana da su alın demek. Tabii yani belediye su alınan Hı -hı. kuyuları kapattı. Haberlerde evet. böyle geçiyor. İlçede Hı -hı. damacana su satışı patladı. Evet. Oysa bir <gülüyor> evet. bir yandan hani bu arseniğin içme suyundan temizlenebilmesinin maliyeti ve yöntemi o kadar zor olmadığı da söyleniyor. Hı -hı. Evet. Ve bunun içinde süre tanınma, tanınmış durumda. Evet. Şimdi ee, Recep Aktağ'ın yaptığı basın açıklaması sırasında iddiaları şuydu ki belediyelere biz gerekli kaynağı veriyoruz zaten. Bütçelerini arttırdık. Hani bu alt yatırımlarını bir, bir an önce yapsınlar. Hı -hı. Ama şöyle bir gerçeklik var ki bütün bu süre içerisinde belediyelerin e, vatandaşlara temiz, içilebilir, kaliteli su verme görevi Hı -hı. erozyona uğratılmış durumda. Bu görev alanlarının dışına çıkartılmış durumda. Hepsi aslında hmm. hani damacanalı içme suyuna teşvik edilir durumda. Ee, bu anlamıyla bunların çıkması çok şey değil. Nedenler Hı -hı. Şaşırtıcı, şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı haberler değil. Ayrıca hani bu bu suyu kullanmak bile bence tehlikeli. Bu sadece hani içme suyu olarak değil aynı zamanda kullanmanız da çünkü deri temasıyla da evet. aynı şekilde absorpsiyonu mümkün. Ee, arsenikten zehirlenmek bu şekilde de mümkün ve her zaman şöyle düşünmek gerekiyor. Bunu iki gün içmiyorsunuz. Su bu her gün iki litre içiyorsunuz ve zaman içerisinde bu vücuttan atılmadığı için birikiyor ve sağlık sorunlarına neden oluyor. Evet. Aslında bir e, bu dönem içerisinde bir müsamere yaptılar kendi içlerinde e, 2008 evet. yılında. Tam bir müsamere gerçekten. Evet. Buradan bir e, başka şeye geçelim hemen programı kapatırken bu sabah bizde ...müsamereyi bırakın... ...asıl sorunları yargılayın diye... ...bir duruşmaya... E, ...dahil o, gittik... E, ...daha doğrusu... ...Çağlayan Adliyesi'nin önünde... E, ...yer almaya çalıştık... E, ...yargıtayım bozma kararından sonra... ...bugün yeniden başlayan... ranting cinayetinin ilk duruşmasıydı... E, ...şimdi... O başlık da şeydi, elimizde hmm. taşıdığımız pankartta müsamereyi bırakın, asıl sorumları yargılayın. Evet. De, e, biz bu programı Hrant'ın bir sözü, sözüyle, bir anekdotuyla e, kapatmak istedik. E, günün birinde Sivas'tan yaşlı bir amca e, Hrant Dink'i arayarak e, demiş ki... ...oğul sizin buradan, sizlerden birisi var, vefat etti, ne yapsak... E, cenazesini diye sormuş e, Hrant da işte yakınlarına ulaşmaya çalışmış Kızını bulmuş Kızı da e, işte Sivas'ın ilçesine gidip Annesini e, teşhis etmiş Ve sonrasında işte kız tekrar Hrant'ı aramış Ve ağlayarak e, Hrant'la görüşmüş telefonda Hrant da sormuş Niye ağlatıyorlar seni Annemi getirmek istiyorum demiş Ama buradaki Yaşlı amca izin vermiyor. Bunun üzerine Hrant yaşlı amcayla konuşmuş ve yaşlı amcanın Hrant'a verdiği yanıt. Ee, Kızım anandır, malındır ama bana sorarsan bırak kalsın, burada gömülsün. Su çatlağını buldu demiş. Bunun üzerine Hrant da bu e, ne denir anlamlı söz üzerine Aha. donup kaldım ve evet diyor. Evet, gerçekten ee, çok biz... Ermenilerin bu topraklarda gözü var çünkü kökümüz burada ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil bu toprakların gelip dibine girmek için diyor Hı. su çatlağını buldu diyor. Biz Çok de güzel bir, nasıl yorumlayacağımızı bilemiyoruz evet. ama müsamereyi bırakın asıl sorumluları yargılayın Aha. müsamereyi bırakın şu arsenikli sulardan bir an önce vatandaşları kurtarın. <gülüyor> su hakkımızı bize geri verin evet. artık. Evet bu haftalık da bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil yaşam için su